Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ve aleyhi ve sellem ve bâ'du. Mes'ter üzerine mes konusunu okuyor idik. Ee, geçen dersimizde bu babı bitirememiştik. Ancak şöyle bir özet çıkardık hatırlarsanız. Nasip olursa bu bapta sekiz meseleye temas edilecekti. Bu sekiz meselenin beş meselesini geçen haftadaki dersimizde bitirmiştik. Neydi bunlar kısaca hatırlayalım. Meslerin meşruiyeti, mes kullanmanın dindeki meşruiyeti neyle sabittir? Mes kullanmak mıdır azimet, ayakları yıkamak mıdır azimet? Bunlardan bahsetmiştik. Sonra bunun tanımı nedir? Bundan bahsettik. Mes kullanmanın zamanı, başlangıcı ve nihayete ermesi. Misafir için farklı bir zaman, mukim için farklı zaman bunlara temas edilmiş idi. Beşinci meselede, mesle aranan nitelikler, özellikler. Buna göre bir mes yırtık olsa, yıpranmış olsa böyle bir mesle kullanmak caiz olur mu? Yırtıkta af kapsamı ne kadardır? veya farklı farklı yerlerde yırtık olduğu zaman bunlar toplanır mı? Veya farklı mestlerdeki yırtıklar toplanır mı? Bunlardan bahsetmiştik ve bu konuları bitirmiştik. Nasip olursa bugünkü dersimizde de mest'i bozan şeylerden başlayacağız. kız namıyla ve daha sonradan günümüzde de çok sual edilen çorap üzerine mes vermek caiz midir değil midir? Bu konulara temas edilecek ve son mesele de cebire diye tabir ettiğimiz sargı üzerine veya tampon üzerine mes vermek. Bir şekilde kişinin vücudunun yarık olması veya yanmış olması veya kırık olmasından dolayı üzerine bir bes bağlanmış, bir sargı bağlanmış ve alçıya alınmış altını yıkamak mümkün değil. O cebireyi sökmemiz durumunda da alt tarafa sıkıntı verecek veya söktüğümüzde tekrardan bağlayamayacağız veya klinikte bağlanması gerekiyor ise burada mes nasıl olmalıdır ki bu bağlamda yine e, kaplama diş, dolgu ve özellikle bayanların muayen günlerinde bunu yapması uygun mudur, değil midir? E, bu gibi sorulara inşallah cevap arayacağız. Rabbim e, ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde, hatasız bir şekilde okuyabilmeyi okuduklarımızı önce anlayıp ve daha sonradan da anlatabilmeyi cümlemize nasip etsin. Şimdilik e, sıralama olarak baktığımız zaman nevakız meselesi yani altıncı meseleye gelmiş olduk. Mest'i bozan durumlar, hangi durumda mes bozulur? Tabi bu ibareye geçmeden veya ibarelere geçmeden önce e, şu tafsilatı yapmamız gerekir. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz adına. E, meslerde iki hüküm vardır. Birincisi mes'in dafi olması yani aya gelecek olan hadesin aya gelmesini engel olması. Geride söyledik bunu. İkinci hüküm ise üzerine mes verildiğinde alt tarafın yıkanmış hükmünde olması. Yani iki hükümden bahsediyoruz. Dikkat ederseniz bir dafi olması, hadesin aya nüfuz etmesine engel olması, ikincisi ise ayağın yıkanmış hükmünde olması ayağın yıkanmış hükmünde olması aynı anda dafi olmasını da gerektirir ama dafi olması altının yıkanmış olma hükmünü gerektirmez bunu örnekle izah edelim ee, abdest aldınız abdest aldınız ayağınıza meslenizi giydiniz ve daha sonradan abdestinizi bozdunuz meslin hükmü var ama hangi hükmü var dafi olma noktasında hüküm vardır yani Hades'in aya sirayet etmesini engelleme noktasında hüküm vardır. Ama altını yıkama hükmü daha henüz oluşmamıştır. Abdest alıp üzerine mes verecek olursanız hem dafiyalilik hem de alt tarafını yıkamış olma hükmü terettüp edecektir. Dolayısıyla demek ki aya giyilen mesle hüküm hüküm. Hades'in alta girmesini engelleme yani dafi olma bir de hükmü gasil altını yıkama hükmü. Şimdi buna göre baktığımız zaman وَيَنْ قُلُوا الْمَسَّلْ عَلَى الْخُفَّيْنْ مَا يَنْ قُلُوا الْوُدُوَ Abdesti bozan her bir şey Mes üzerine Mes'i de bozar. Peki Mes üzerine Mes'in neyini bozar? Hangi hükmü bozar? Dafillik hükmünü mü bozar? Yoksa alt tarafının yıkama hükmünü mü bozar? Anlamak demek istediğimi anlayabildiniz mi? Örneğin abdest aldınız Meslenizi giydiniz ve daha sonradan abdestini bozup üzerinize mes verdiniz. Yani meslin hükmü başladı. Daha sonradan abdesti bozan bir eylemde bulundunuz. İşte tuvalete gittiniz veya vücudunuzun herhangi bir yerinden kan geldi. Bu durumda abdest bozuldu. Abdest bozulduğu gibi mes de bozuldu. Ama meslin hangi hükmü bozuldu? Alçağa Hades'in girmesine engel olma hükmü mi bozuldu? Yoksa altının gas edilme hükmünün nihayet ermesi mi? Yani yıkanma hükmünün nihayet ermesi mi? Elbette ikincisi bozulmuştur. Çünkü dafillik hala da devam etmektedir. Abdest alıp üzerine mes verdiğiniz zaman o mes tekrardan hükmünü yerine getirecektir. O yüzden bu önemlidir. Yani abdesti bozan her bir şey mesdi bozar diyoruz ama mesdin bütün ahkamını bozmaz. Altını yıkamış olma hükmünü bozar sadece. Mesdin hükmü yine bakidir. Hangi hüküm? Hadesin alt tarafa sirayet etmesine engel olma. Devam edelim. Mesleri çıkarmak da mesti bozar aynı şekilde. Ama buradaki bozma ile yukarki bozma farklıdır. Çünkü ayağı giydiğimiz mesti çıkardığımız zaman bozulan hüküm sadece gasil hükmünün yok olması değil, yıkama hükmünün yok olması değil, o mesdin Hades'in ayağı sirayet etmesini engelleme hükmü de bozulmuştur. Buna göre bir insan abdestli iken, Meslini giymiş ve abdestini bozmuş ve onun üzerine mesederek ederek abdest almış. Yani bunu tekrar ediyorum ki meslin hükmü başlamış. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Meslin hükmü başladıktan sonra bu insan ayağındaki meslini çıkartacak olsa mesli bozulur. Meslin nesi bozulmuştur? dafirlilik yani hades artık ayağa girmiştir. Ayağa girdiğinden dolayı daha önceden üzerine vermiş olduğumuz meslin aşağı alt tarafı yıkama hükmü de bozulmuş olur ama bu insan Kalkıp da sadece ayaklarını yıkayacak olsa Abdestini bozan başka bir eylemde bulunmadan Ayaklarını yıkayacak olsa bu insanın abdesti devam eder Dolayısıyla bu önemlidir yani abdesti bozan bir şeyin mesti bozması ile Meslin ayaktan çıkartılması ile meslin bozması Bozulan şeyler burada farklıdır Birinde gasil hükmünün yok olması Bir diğerinde ise dafiyelilik hükmünün yok olmasıdır Wayan kuluhu ezan mudiyil müttetin bitmesi, zamanın geçmesi de keza mesti bozan unsurlardandır. Ee, geride söylemiştik hatırlarsanız, mukim olan kimse için bu 24 saat demiştik. Ee, misafir olan bir kimse için ise bu 72 saat. E, mukim olan bir kimse mest hükmü başladıktan sonra 24 saatin dolması ile artık mestin mukavemeti bitmiş Hades'in ayağa girmeye engel olma işleminin nihayete erdirmiş ve Hades ayağa girmiştir. Dolayısıyla mest işlevini yitirmiştir. Yapılması gereken ayaktaki mest'i çıkartıp tekrardan ayakları yıkamaktır. Eğer başka abdestsizliği gerektiren bir eylemde bulunmamış ise. O zaman burada 3 şeyden bahsettik. Birincisi abdesti bozan durumlarda mestin bozulması, ikincisi ayaktaki mesti çıkarmak, üçüncüsü ise mest zamanının nihayet ermesi. Ancak bu üç şeyden biriyle ilk son ikisinin bozduğu şey farklıdır. Birincisinin bozmuş olduğu şey hükmül gasildir yıkama hükmünü bozmasıdır, ikinci ve üçüncüsünün bozduğu ise sadece hükmül gasil değil, dafirlilik yani ayağa hadesin sirayet etmesine engel olmalıdır. İnşallah anlaşılmıştır. Peki fe izâ temmed el müddet nihayete erdiğinde mes müddeti bitti, saatler doldu. Yapılması gereken neza hufey, kişi ayağındaki mesteni çıkartır ve gaz rijley, ayaklarını yıkar ve ve namazını kılar ve leysi aleyhi i'adetü bakiyyetil vudu abdestin geri kalan kısımlarını tekrar etmesine gerek yoktur. Bu da biraz önce vurguladığımız gibi hades sadece ayağa sirayet etmiş bu kişinin abdest uzuvlarını geri kalan abdest uzuvlarını tekrar yıkamasına gerek yok çünkü abdesti bozulmamıştır. Ama meslin müddeti bittikten sonra bir de abdestini bozmuş olursa veya daha önceden abdestini bozuk iken bozmuş iken yeni bir abdest almadan meslin müddeti bitmişse tabi burada yapılması gereken abdestin tamamının tekrardan iade edilmesidir. Tabi bu illa meslin müddetinin bitmesi olarak bakılmaz. Müddetten önce ayağı giydiğimiz meslerin çıkartılmasında da hüküm böyledir. Çünkü çıkarttığımız zamanda da dafililik hükmü nihayete erdiğinden dolayı sadece ayakları yıkamak gerekir. Yani zamanın geçmesi gibidir. Tabi burada bir de şuna da temas etmemiz gerekir. Çıkarmak dediğimiz zaman ne kadar bir miktarın çıkartılmasıyla mes bozulur? Yani fermarını açmamız yeterli midir veya boğazını açmamız yeterli midir? Burada ayağın çıkması, ayağın o mestin boğaz kısmına kadar çıkmasıyla, çünkü boğaz kısmı mesedilecek mahal değildir. Dolayısıyla o kadar bir alana çıkmasıyla mes çıkmış kabul edilir. Veya da ayağın ekserisinin çıkmasıyla, ayağın ekserisi mesten çıkartılacak olursa da bu durumda da mes çıkmış olur. Bir de mestin her ikisinin çıkması da şart değildir. Sadece bir ayaktaki mes'i çıkartacak olsak her ikisi çıkmış kabul edilir. Niye? Çünkü şöyle bir kural vardır Hanefi fıkında Gasil ile mes bir anda cem olmaz. Yani aynı anda bir ayağımızı yıkayacağız öteki ayağımıza da mes vereceğiz. Böyle bir şey olmaz. Çünkü abdestte her ne kadar ayaklar iki uzuv gibi gözükse de abdeste tek bir uzuv gibidir. Ayakların yıkanması tek bir işlemdir. Dolayısıyla ya her ikisi yıkanacaktır veya her ikisine mes verilecektir. Birine mes verip diğerini yıkamak böyle bir şey kabul edilmeyecektir. O yüzden ayağa giyilen meslerden birinin çıkmış olması veya birinin mesle mani olacak bir şekilde yırtık olması her ikisi için meslin bozulması anlamına gelmektedir. Şimdi yine bu zamanla alakalı farklı bir mesele. Diyelim ki meslimizi giydik abdestliyiz, meslimizi giydik ve abdestimizi bozduk ve meslin hükmü başladı, sayaç geri saymaya başladı. Ee, bu durumda ancak bizim şu andaki bulunduğumuz durum mukim iken sonradan sefere çıksak veya seferde iken ikamete niyet etsek çünkü seferlik durumundaki müddet ile mukim durumundaki müddet arasında farklılık vardır. Burada bir geçiş söz konusu olur mu? 24 saat, 72 saata çıkar mı? 72 saat, 24 saata düşer mi? Ve men iptedel mesah. Her kim ki mesah başlasa, diğer bir ifadeyle mestin hükmü başlasa, ama vahve mukiyim, bu insan mukimdir. Mukim olduğu halde mestin hükmü başlasa, sayaç geri saymaya başladı, fesafere. Kabl'e tamamı o min walayetin. 24 saat geçmeden sefere çıksa. Bu durumda mesah tamamı selâf-ı eyyâm ve üç gün üç gece, 72 iki saat meseder. Yani bir günlük zaman zarfı otomatikmen 72 iki saate çıkacaktır. Peki bu 72 iki saatin başlama noktası sefere çıktığı anda mıdır? Hayır, meslin hükmünün başladığı noktadadır. Misallendirelim. Kişi mukim olduğu halde meslini giymiş ve meslin hükmü başlamış. Yirmi e, dört saat zamanı var. 24 saatin diyelim ki 10 saati geçmiş. 10 saati geçtikten sonra sefere çıkacak olursa otomatikman bu 72 saate çıkmıştır. Ama 72 saat o andan itibaren değil geriden itibaren olduğu için 10 saatini düşeceğiz geriye 62 saati kalmıştır. 62 saat bu kişinin mesetme hakkı olacaktır. Yani başlanma müddeti Orada bir değişkenlik yok, sadece ondan sonra gelecek olan zamanın 24'ten 72'ye çıkması şeklindedir. Tersi de aynı olacaktır. <gülüyor> ve ben iptal ederim ki tersinden bahsediyor. Kişi mesla e başlasa, yani mesil hükmü başlasa ve huve misafir misafir olduğu halde, yani 72 saatlik bir zamanı olduğu halde mest'in hükmü başladı, simme akamse sonradan ikamete niyet etse, mukim olsa yani şehrine girse veya orada 15 gün kalmaya niyet etse bu durumda bakılır. فَاِنْ كَانَ مَسْحَيَوْ مَنْ وَلَيْلِتَنْ Eğer bir gün bir gece geçmiş ise yani 24 saati doldurduktan sonra ikamete niyet etmişse ev ekser veya daha fazla o zaman lezimehu nezu خُفِّهِ ikamete niyet eder etmez veya şehrine girer girmez meshtenükme bitmiştir artık. Çünkü zaman dolmuş kabul edilecektir. Çıkartılıp ayakların yıkanması, eğer abdesti varsa. Abdesti yoksa da komple abdest alması gerekir. Dolayısıyla nezuhufey <gülüyor> mesleni çıkarması gerekir ve <gülüyor> gasur <gülüyor> ve ayaklarını yıkaması gerekir. Ama ve inkeane mesela kalemin yevmi ve leyletin daha henüz 24 saat dolmamışsa biraz önceki örneğimiz gibi o 12 saat olmuşsa veya 10 saat olmuşsa bunu 24 saatte tamamlayacaktır. Yani mesele basittir aslında. Başlama saatinde değişkenlik olmayacak. Yeter ki o son nihayet limite gelmeden hal değişmiş olursa son hal ne ise ona göre itibar olunacak. Ona göre değerlendirilecektir. Bitti. Gelelim diğer bir meseleye. Ayağımıza giymiş olduğumuz mesdin üzerine ikinci bir mes giysek veya işte öyle bir yerdeyiz ki ayağımıza bot giyiyoruz meslerimizin üzerine ve onu çıkarmamızda meşakkat vardır. O bot üzerine mes vermemiz caiz olur mu olmaz mı? Bir mesin üzerine ikinci bir mesli çizme bot emsali veya potin emsali bir şeyin giyilmesi durumunda durum nedir ondan bahsedecek ve men curmuk curmuk çizme bot emsali mes üzerine giyilen bir ayakkabıdır fevkal huf mestin üzerine bunu giyse meseha aleyh, üzerine mes verebilir ama burada şu şart vardır iki şart vardır daha doğrusu bir o üzerine giymiş olduğu şey mes hükmünde olmalıdır yani ayağa giyilecek o iptidada aradığımız şartlar ki biraz sonra ondan bahsedeceğiz e, Meste ne özellik gerekir? O özelliğe haiz olmalıdır. Altına hiç mes giymemiş olsaydık sadece o botu giyseydik e, o çizmeyi giymiş olsaydık mes yapmamız caiz miydi? Bir, caiz olmalıdır. İki altında e, ayağımızı yıkadıktan sonra mes vermiş ve onun üzerine ötekini abdestliyken giymiş olmamız gerekir. E, şimdi mes vermiş derken şöyle değil. Diyelim ki abdestlisiniz, meslinizi giydiniz ve abdestinizi bozdunuz daha sonradan abdest alıp üzerine mes verdiniz mes verdikten sonra o meslinin üzerine ikinci bir mes giyseniz o ikinci mesin üzerine mes veremezsiniz çünkü altı yıkanmış değildir ama ayağınızı yıkadınız üzerine mes giydiniz o mesin üzerine bir mes daha giydiniz bu durumda altını yıkayabilirsiniz. Yani en son giymiş olduğunuz ikinci veya üçüncü merhaledeki mes, kamil abdest üzerine giymiş olmasıdır. Birincide aradığımız şart neyse burada da aynı şartı arayacağız. O zaman hüküm burada mes üzerine giyilen ikinci mes, o ikinci mes sanki ilk mes gibidir. İlk mesle aradığımız bütün şartları ikinci mesle de aramamız gerekecektir. Şimdi e, el-messü alel-corabeyn ve beyan-ı çoraplar üzerine mes vermek ve bu çorapların nitelikleri nelerdir? Ee, tabi buraya geçmeden önce bu noktada Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmameyn, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ki Allah hepsine rahmet eylesin bu konuda görüş farklılık vardır aralarında. Ebu Hanife Rahimullah'a göre mest deriden veya emsalinden üretilmiş ayağı giymek için üretilmiş belli bir mesafe yürümeye güç getiren ve giilen ayakta bağlamaksızın durabilen ve suyu derhal altına nüfuz ettirmeyen bir ayakkabı çeşittir. Tamamı deriden olmasa da eğer suyu altına derhal ulaştırmayacak derecede sakin, sık örülmüş ise ama altı da naillenmiş ise yani alt tarafı e, tabanı diyelim derilenmiş ise veya bir tabanı var ise bu durumda da bunun üzerine mesedilmesi caizdir İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre. İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed meseleyi biraz daha farklı yöne çekecektir. O yüzden diyor ki önce Ebu Hanife'nin görüşü mes caiz değildir Alel çoraplar üzerine mes caiz değildir. İster ince olsun ister kalın olsun. İster suyu altına hemen Emerek geçirsin. ister suyu altına hemen geçirmesin. Mutlak anlamda çorap üzerlemez. Caiz değil. Kime göre? İnde Ebi Hanifete Ebu Hanife rahimullaha göre. İlla en yekûna ye Deriyle kaplanmış olacak. Emmüne aleyn veya tabanı derilenmiş olacak. Bu Ebu Hanife'nin görüşü, metinlerden meşkül olan görüş ancak bu e İmam-ı Seraksi, Mefsut isimli eserinde Ebu Hanife'nin bu görüşünden rücu ettiğini, vazgeçtiğini, İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed ki biraz sonra onların görüşünü okuyacağız, bu görüşe döndüğünü ifade etmekte. Hatta bunu şöyle nakletmektedir. Ebu Hanife rahimehullah ölüm hastalığındayken kendisini ziyarete gelenlere buyuruyormuş ki, insanları men ettiğim şeyi yapar oldum ki o dönemde men ettiğim şey çorap üzerine mescidi caiz görmüyordum ama şu anda bunu uyguluyorum demesi fukahanın Ebu Hanife bu görüşünden vazgeçip İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüyle aynı görüşe kapıldığı ve hatta mezhepte de tercih edilen görüşün sahibeynin görüşü olduğu vurgulanmıştır. Ama metin kitaplarına baktığımız zaman genelde Ebu Hanife Rahimullah'ın görüşü dediğimiz gibi ya deriyle kaplanmış olmalı veya alt tarafının derilenmiş olması yani tabanının deri olması. Ama dediğimiz gibi tasih yani tercih ehlinin tercih etmiş olduğu İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'in görüşüdür. Nitekim Ebu Hanife'nin de bu görüşe ruce ettiği rivayet edilmektedir. Ve kal Ebu Yusuf ve Muhammed Rahimahumullah Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, ki Allah onlara rahmet eylesin. Onlar diyorlar ki, yeccuzül mesu alel beyin çoraplar üzerine mes vermek caizdir. İster deriyle kaplanmış olsun, ister deriyle kaplanmış olmasın. ister alt tarafı, tabanı deri olsun veya olmasın. Ne zaman caizdir ama mutlak anlamda değil. İza kana Bunlar sahin olmalıdır. Ne demek sahin? Sık. Yani ayağı giydiğimiz zaman bağlama olmaksızın ayakta durabilecek durumda. Tabi ayakta durabilecek derken bazıları yanlış anlıyor. Yani kenara koyduğumuz zaman kendi kendine ayakta durabilen şeklinde değil. O deriden yapılanların bile birçoğu öyle duramaz. Giilen ayakta bağlamadan durabilecek anlamında. Sahin La <lâ> yeşifvanil ma <mâ> ve suyu altına derhal ulaştırmayacak. Hiç su geçirmeyecek de değil. Deri dahi olsa belli bir zaman sonra su geçirir. Ama elimizin ıslaklığını derhal altına ulaştırmayacak. Yani ciddi anlamda kalın olacak. Hani Anadolu'da köylerde örülen o yün çoraplar vardır. Veya şu anda piyasada üretilmiş olan e, çorap mesler şeklinde çıkan e, kalın e, çoraplar vardır. Bu şekilde suyu altına derhal ulaştırmayacak. Hatta bir fersah miktarı yürümeye de mukavemetli olacak. Bir fersakta 3 e, mil, 1 e, mil 1800 metre olduğunu düşünecek olursak e, takribi olarak işte 5 kilometre veya 5,5 kilometrelik bir mesafe. Bu kadar bir mesafeyi de onun üzerinde yürümeye mukavemette olacak. Yani sağlam olacak. Bu şekilde bir çorap olursa bunun üzerine mesetmek caizdir. Ee, bu konuda diğer mezheplere de baktığımız zaman çorap üzerine Mesih'i caiz görenler de mutlak anlamda günümüzdeki ince çorapları kastetmemişler. Onlar da çorapta bu nitelikleri aramışlardır. Dolayısıyla piyasada satılan mevcut çoraplar üzerine Mesih'in caiz olmayacağı ittifakidir. Ancak o çorap mes için üretilmiş, sağlam, kalın, suyu altına ulaştırmıyor ve 4-5 kilometre onunla yürümeye Elverişli ise, mukavemetli ise, sakın ise böyle bir çorap üzerine meshetmek caizdir. Hanefi mezhebinde İmameynin, bu Yusuf ve İmam Muhammed onlara rahmet eylesin görüşü fetva da bu noktadadır. Ebu Hanife'nin de bu görüşe rüca ettiği de yine beyan edilmiştir. Okuyacağımız yer fazla kalmadığı için e, burayı da bitirsek iyi olur inşallah müsaadenizle. E, en azından konuyu bitirmiş oluruz. E, önümüzdeki konu farklı bir meseleden devam ederiz. Ee, sarık takke veya peçe üzerine mes'ten bahsedeceğiz. Tabi bu okuyacağımız konu yani meseleyi güncelleştirecek olursak peruk üzerine mes vermek veyahut da protez saç diye tabir edilen e, daimi peruklar vardır. Tabi bunu kullanmak caizdir değildir bir bahsediger. Bunu konuşuruz, tartışırız. Ee, bunu konu ya, ayrı bir şekilde değerlendiririz. Ama böyle bir e protest saçın üzerine veyahutta perun üzerine mes verecek olsak bu mes geçerli olur mu? Veya işte yüzümüzde e, peçe olsa o peçenin üzerine mes vermemiz yeterli olur mu? Ondan bahsedecek diyecek ki "Velaye yuzul mesu alel imame sarık üzerine mes caiz değildir. Vel qalansu ve takke üzerine mes de caiz değildir. Vel burka peçe üzerine mes de caiz değil." vel kuffazeyn eldivenler üzerine demez, caiz değildir. Çünkü ayağı giydiğimiz mes üzerine mes, hilaful kıyas olarak sabit olan bir hükümdür. Yani akli değil nas ile sabit olmuştur. O zaman nas ile sabit olmuşsa ve hilaful kıyas ise biz bunu asıl kabul ederek diğerlerinden buna kıyas etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla e, abdestte başımızı mes etmemiz gerekirken takkemiz veya sarığımızın üzerine mes vermemiz yeterli olmayacaktır. Ama burada şunu vurgulamak gerekir. E, diyelim ki ince bir takke takıyoruz, elimizi de bol bir şekilde ıslatıp o ıslaklığı takkemize veriyoruz. Ve o takkenin altından ıslaklık saçımıza ulaşacak olursa o zaman maksat saçın yani alt tarafın ıslanması olacağından dolayı burada mes gerçekleşmiştir. Yani bu takki üzerine mes caiz değildir, hükmün aykırı değildir. Evet takki üzerine mes caiz değildir veya perük üzerine mes caiz değildir. Ama onun çok şeffaf olduğunu düşünecek olursak, ince olduğunu düşünecek olursak veya başımıza e, su tutarak, o su alt tarafa geçerek başımız ıslanacak olursa o zaman bu mes tahakkuk edecektir. Ama mes bu sefer takki üzerine değil alt tarafa yapılmış olacağından dolayı. O yüzden e, özellikle bunu protest saç kullananlar e, ku söylüyor ki protest saç nedir? Tabii burada yine hükmünü söylemekte fayda var bunu her zaman söylüyoruz fıkıh odaklıdır. Yani neden bahsediliyorsa o konuya odaklı olarak mesela bahsedilir. Onun e, diğer taraftan caiz olup olmaması konusu o diğer meselelerde irdelenecektir. Ama burada tabi ki bunu da vurgulamak gerekir çünkü dinleyenlerimiz yeni açmış olabilir konunun evveline hakim değil olabilirler. O yüzden saç konusunda eğer insan saçından üretilmiş ise ne olursa olsun ister protez olsun ister peruk olsun bunu kullanmak kesinlikle caiz değil. Gerek erkek gerek kadın. Ama insan saçından değil de işte petrol ham maddesinden üretilmiş veyahutta da ham madde olarak petrolden üretilmiş veyahut hayvan kıllarından üretilmişse ki bu hayvan da domuz olmamak kaydıyla, necisül ayin olmayacak bir hayvan ise bu durumda erkeklerin peruk kullanmasında bir mahsul lazım gelmez. Kadınların da o şekilde dışarı çıkması, çünkü maksat güzelleştirmek yani güzelliği setretmektir. O yüzden perukla ben örttüm, kendi tabi saçımı örttüm ama dışarıdan bakıldığı zaman belli olmuyor. Yani saçlı bir kadın gibi gözüküyorsa bu yine caiz olmaz. Ama bunun caiz olmaması o maddeyi kullandığından dolayı değil bir nevi makyaj yaparak dışarı çıkmış olduğundan dolayı. Yani kendisini setletmesi gerekirken ifşa etmesinden dolayı. Çünkü İslam'da kadının tesettürü esastır, asıldır. Başını örtmesi asıldır. Bu konuda nas vardır. Protezde ise özellikle başının bir kısmı erkekler bunu kullanıyor. Başının bir kısmı kel olan kişiler oraya yapıştırma Olarak bir saç ekiyorlar. Saç ektirme değil ama. Yine bildiğimiz bir peruktur ama daimidir. Yani oradan onu istediği zaman alamaz. Ancak yerine gitmesi gerekir. Belli bir takım kimyasallar, çözelticileri sürmek suretiyle onu oradan alıyorlar. Veya belli bakımını yapıyorlar. E bu durumda da eğer bu insan saçı ise yine caiz değil. Ama insan saçı değil bakarız. Alt tarafına suyu ulaştırabiliyor mu? Çünkü boy abdesti gerektiğinde başın yıkanması gerekir başın yıkanması da alt tarafın da yıkanması gerekir. Bunu bazı protez işi yapanlara sorduğumuzda diyorlar ki bu madde hava da geçiriyor, su da geçiriyor. Aksi takdirde deri yani başlıkta bulunan deri tabakası çürür, bu bir hastalık olur. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok diyenler var. Ama tabi bundan emin olamayız yani bunu uygulayan kişilerin özellikle irdelemesi gerekir. Çünkü bazı maddeler vardır hava geçirir ama su geçirmez. Ee, özellikle bazı ayakkabılarda bunu görebiliyoruz veya bazı e, üstte giyilen e, kazak veya montlarda da görebiliyoruz. Diyorlar ki hava geçiriyor ama su geçirmiyor hatta yeni çıkan piyasada olan bu çorap mesler var ayak e, hava alıyor diyor nefes alıyor ama su geçirmiyor. Dolayısıyla havanın geçmesi demek suyun geçmesi anlamına gelmez burada bizatihi suyun geçmesi gerekir. Alt tarafı ıslanması. Ama alt taraf eğer ıslanmıyorsa bu durumda da abdest ve gusülde sıkıntı olacağı için bunları kullanmakta uygun değildir. Son olarak el-messu alel-cebire, sargı üzerine mes vermek. İnşallah bunu da bitirelim ve böylece dersimizi bitirmiş oluruz. Sargı üzerine mes dediğimiz zaman bunun aslında ayağa gelen mesle herhangi bir alakası yok. Ama konu MES'le alakalı olması hasebiyle e, Musannifler bunu bu konunun son tarafında temas edilmiştir. Önemli bir konudur. Günümüzde de birçok şey ışık tutmaktadır. Dediğimiz gibi kaplama diş meselesi veyahutta da protez, e, el, kol, ayak meselelerinde. Tabii çıkartılması mümkün olmayan veya çıkartılmasında meşakkat olan veya dolgularda. Ee, bu durumda farklı bir mezhebi taklit etmek zorunluluğumuz var mıdır? Yoksa Hanefi mezhebine göre de kullanabilir miyiz? Şüphesiz dinimiz kolaylık dinidir. Ee, insandan zorluğu defeden bertaraf eden bir dindir. Ki ayağı giyilen meslin meşruiyeti de aslında bunu göstermektedir. Keza bir insanın abdest uzvunu yıkamasında bir meşakkat varsa, yıkanması oranın hastalanmasına, veya var olan hastalığın artmasına Veya iyileşme sürecinin uzamasına etken oluyorsa Bakın üç şey Rahatsızlanması Veya rahatsızlığın artması Veya iyileşmesinin tedavisinin gecikmesi Söz konusu ise oranın yıkama hükmü düşer Veyahut Üzerine sarmış olduğumuz bez, tamam altını e, yıkamak alta zarar vermiyor ama o sarılması gerekiyor. Örneğin kemik kırılmıştır, tampon yapılmıştır. E, yani o kemik düz bir şekilde kaynasın diye ama deriye suyun temas etmesi zarar vermez. Ama alçıyı söktüğümüz zaman bir daha onu alçıya almak ayrı bir muameledir. Onu herkes yapamayacaktır. Bu gibi yani söküldüğünde eski haline getirmek kişinin e, elinde olan bir şey değilse bir hastane ortamında veya Klinik ortamında yapılması gerekiyor ise bu da bir meşakkattır. Bu durumda da altı yıkama farziyeti düşer. Yapılması gereken nedir? Cebire diye tabir ettiğimiz onun üst tarafını mesh etmektir. Peki buradaki mes ile ayağa giydiğimiz mes arasında farklılık var mıdır? Ciddi anlamda farklılık vardır. Çünkü ayağa giyilen mesin belli bir zamanı var ama bunun belli bir zamanı yoktur. Bir. Yani e, ayağı giydiğimiz mestin mukim için 24 saat diyoruz, misafir için 72 saat diyoruz ama alçı veya bu emsal cebirelerde ise iyileşene kadardır veya onu çıkartana kadardır. E, dolayısıyla böyle bir fark yok. İkincisi ayağı giydiğimiz mes kamil bir abdest üzere giyilmelidir. İnsan abdestsiz bir şekilde mest giyirse onu kullanamaz ama e, sargı böyle değildir. Yani kişiye abdestsiz olduğu halde kolu kırılsa elini işte e, alçıya alırlarken ben bir abdest alayım da ondan sonra alçıya alayım böyle bir mecburiyet yoktur. Hatta cunupken dahi alınsa bu bile e, zarar vermez. Özellikle kadınların aybaşı halinde diş dolguları bu konuda önem atfetmektedir. Çünkü e, bu konuda bizim fetva hattına çok soru gelmekte. E diyor ki randevumuz tam muayyen zamana denk geldi e, devlet hastanesi istediğimiz gibi de oynatamıyoruz değiştiremiyoruz e, kaplatmamız mümkün müdür veya dolgu yapmamız mümkün müdür bunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır çünkü bu keyfi bir uygulama değildir Altını suyun ulaşması zarar veriyor veya bir şekilde oranın kapanması gerekir ya hasta olacak veya hastalığı artacak veya iyileşmesi gecikecek 3 şey e, bu durumda e, mesle Ile yani ayak ya giyilen mes üzerine mes verme ile cebir üzerine mes verme arasında ciddi anlamda farklılık vardır. Diğer bir farklılık da kişi ayağına giymiş olduğu mesti hüküm başladıktan sonra çıkartmasıyla mes bozulur ama o cebiresini o sargısı söküldüğünde eğer alt taraf iyileşmeden sökülmüşse onun üzerine verdiğimiz mes bozulmaz. Tekrardan bağlayıp da de namazına devam edebilir. Hatta mesini yenilemesi vacip değil, belki müstahaptır. Bu manada ciddi farklar vardır. Kısaca ona temas edeceğiz. Ve cüzül mes'u'al cabair. <gülüyor> cabair sargılar üzerine mes vermek caizdir. Ve in ala gayri vudu abdestsiz bir şekilde onu bağlamış olsa bile hatta cunup olarak onu bağlamış olsa bile meydani ev ben ifadesini kullanarak söylemektedir. Tabi burada şunu söylemek gerekir. Ee, bu sargı üzerine mes vermemiz caizdir. Anladık da vacip midir? Yani elimizde bir yara var. Abdest uzvumuzda bir yara var ve üzerinde sargı var. Alt tarafını yıkamamız mümkün değil veya sargıyı sökmemiz mümkün değil. Alt tarafını yıkamak düşmüştür. Bunu anladık. Üzerine mes vermek mecburiyetimiz var mıdır? Mes vermesek de diğer uzuvlarımızı yıkayarak namaz kılsak bu sahih olur mu olmaz mı? Bu noktada zahir rivayede İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahimuhumullah'tan rivayet edildiğine göre bizatihi oranın mes verilmesi vaciptir. Ancak mes vermek de özürlenmişse yani öyle bir sargı ki hassastır orası ıslandığı zaman sargıda bir zarar söz konusu ise o zaman mes de düşer. Ama mes özürlenmediği müddetçe oranın mes edilmesi vaciptir. Zahir rivayede e, i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'in görüşü bu şekilde nakledilmekte. Ancak Ebu Hanife rahimullah'tan zahir rivayede bir rivayet yoktur, bir nakil yoktur. Nadir rivayeye baktığımız zaman nadir rivayede ise Ebu Hanife rahimullaha göre e, bu cebire üzerine mes vermek vacip değildir, müstehaptır. Ama ihtiyaç sadedinde bu noktada özellikle ibadet konularında ihtiyatla hareket etmek güzel olacağından dolayı İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin onların görüşüyle hareket etmek uygun olandır. Dolayısıyla eğer elimizde ayağımızda veya herhangi bir uzvumuzda bir sargı varsa oranın altını da yıkayamıyor isek üzerine mes vermemiz en azından bu ihtilaftan kaçmamız için güzel olandır. Peki, kişi onun üzerine mes verdi ve abdestli bir şekildeyken o düşse çıksa veya sökülse ama iyileşmeden veya pansuman için e, kliniğe gitsek, sökse, belli ilaçlar sürülse tekrardan yeniden sarılsa bu durumda mesbatıl olur mu? Lem yaptul el mesum, mesbatıl olmaz Mesbatıl olmaz ama e, mesdi iade etmenin müstahap olduğunu fetevain diye nakletmektedir. Çünkü o ki madem ki o söküldü, ihtiyasa dediğinde oraya tekrardan mes vermek müstahaptır. Ama وَاِنْ sakatat عَنْ iyileştiğinden dolayı o sökülecek olursa بَطَلَ الْمَسْ مَسْبَاتٍ olur. Demek ki bu ayağı giyilen mes gibi değil. Burada da o farkı bir şekilde ifade edilmiştir. Çünkü burada bir mazeretten dolayı, özürden dolayı biz altını yıkayamıyor idik. Madem ki özür gitti, Özür zahil olursa mani olan şey geriye avdet edecek kuralınca o zaman altını yıkamak da geri, e, vacip olacaktır. Gerekli olacaktır. Evet bu şekilde e, El-Messu alel konusunu bitirmiş olduk. Rabbim e, inşallah anlamış olmayı bizlere nasip eylesin. Anladıklarımızla da hayırlı bir şekilde amel etmeyi. Ve etrafımızdaki insanlara anlatmak suretiyle de amel ettirmeyi cümlemize nasip i meselelesin. eylesin. Bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bundan sonraki konumuz e, hayız konusu. Kadınlara mahsus olan hallerle alakalı konu. Ancak şöyle bir değişiklik yapacağız. E, bu konular önemli bir konu. Özellikle kadın halleriyle alakalı olan bu konular ciddi anlamda önemli konu. Tabi burada bazı meselelere temas edilmesi gerekir belki umuma teşmil olması hasebiyle e, açıkça konuşmamamız gereken veya daha hususu sorulması gereken meseleler olabilir. E, bu noktada nasip olursa e, İsmaila camisinde e, bizim fıkıh kurul başkanımız Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın haftanın iki günü dersi oluyor. Miraat dersi, usulü fıkıh dersi bir de fıkıh dersi. E, kendisiyle de yaptığımız istişare neticesinde bu Kadın halleri ile alakalı. Çünkü bizim fetvaya bu noktada çok sual geliyor. E, hatta kadın hocaların bu konuda talepleri de oluyor. Yani bunu da bize ders verin diye. Şöyle bir şeye karar verildi, e, camide heyette de görüşüldü bu. E, camimizin bir bölümünde kadınlara mahsus olan bölümde e, kadın hocalar veya talip olanlar kimlerse kitaplarıyla beraber gelecekler. Ve burada e, Hoca Efendi kürsüde normal cemaati okuduğu derse onlar da dinleyecekler. Soruları olduğunda bununla alakalı sorularını yazıp ulaştıracaklar. Bir dahaki dersi o sorular üzerine tekrardan konuşulacak. Ancak bunun için e, önümüzdeki Nisan ayında başlayacağız. Ve kitap olarak da e, İmam Birgivi'nin özellikle bu konuya dair yazdığı bir risale vardır. Hayız Risalesi geniş bir risaledir. E, çünkü Kuduri bu konuda birçok şeye temas etmemiştir. Ve İbn Abidin merhumun da bu risale üzerine haşyesi vardır. Daha doğrusu şerhi vardır. Resailinde de vardır. E, nasip olursa e, buradan okunacak detaylı ve geniş olarak ki e, İsmaila yayın evinde de e, bu konuda bildiğim kadarıyla bunun tercümesi de çıkmıştır. Yani oraya derse gelecek olan kardeşlerimiz oradan da istifade edebilir. İnşallah detaylı bir şekilde orada okunacağı için kardeşlerimizi oraya davet ediyoruz. Ama dediğimiz gibi Nisan ayında bu başlayacak. Bunun sebebi de nasip olursa önümüzde Mart ayında bir cemaatin ümresi olacak. Hoca efendiler ve cemaat ve hep beraber ümreye gidecekler ve bu ümre dönüşünden sonra başlayalım dediler bu derse. Çünkü mirat dersi devam ediyor ama onun yanında İmam bilgivinin bu Risalesi'ni o zamana koyalım ee, ve söz on bir tane kadar da inşallah bu kitabı da bitirmiş olacağız. O yüzden bu kitap yani bu bölüm camide detaylı bir şekilde okunacağı için biz burada nasip olursa bunu okumayacağız. Ondan sonraki diğer bahis olan encas bahsine yani necasetler bahsine geçiş yaparak bu şekilde sıralı devam etmeye gayret edeceğiz. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Bu vesile Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-fatiha. El Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Al-Rahmanir-Rahim.